o zaman bir nevi boykot, bir nevi tebliğ olacağı için almayacaksın. Aynı olay şahıs için de geçerlidir. Kazancının ekserisi helal olan bir kimsenin sana getirmiş olduğu hediye, helale itikatla alman caizdir. Ama yok ben almıyorum ve almamamdaki gaye de budur diyerek ona anlatırsan ve bu anlatım ile de bu bir tebliğ olacaksa e, ve onun...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 yani bazen bu eylem tamamiyle karşı tarafı kopmasına sebebiyet olabilir. olabilir böyle bir durumda buna da gitmeyecek. Evet. Artık onu kişi kendisi ölçecek. Yani muhteza'yı hale görecek. Şerbet verecek. Evet. Aynen öyle. Bu kişiye tepkim böyle olursa nasıl bir sonuç olur? Aksi olursa nasıl bir sonuç olur? Bunu göz ardı etmemekle beraber ekser kazancıda helalse ise helale itikad ederek almasında bir mahsur lazım gelmez. Teşekkür ederiz hocam.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 bir istikbal hazırlamış bunu da sorgulamak lazım en azından düşmüş olduğu hatayı etraftakilerini anlatacak olursa da onların o hataya düşmemesine de sebebiyet vermiş olur evet, Rabbim hocam. bu ve bu emsar kardeşlerimize tez zamanda yardım eylesin bu hallerden kurtarsın inşallah amin inşallah hocam, hocam e, kılüzet bulunan bir banyoda e, yani alafranga bir demek ki tuvalet var abdest alırken besmele çekmemiz caiz mi?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 Olduğu gibi meseleyi aktaracak olsanız ondan faydalanamayacaksınız. Bazı şeyleri gizliyorsunuz. Bu şekilde faydalanıyorsunuz. Eğer böyle bir durum söz konuyorsa kesinlikle bu da caiz olmayacak. Yalan beyanla. Yani yalan beyan işin içine giriyorsa caiz olmaz. Ama yalan beyan yoktu durumu olduğu gibi arz ediyorsun. Ama bununla beraber sana böyle bir yardım verilebiliyorsa bunda bir sıkıntı olmaz. Tabi burada şunu da söyleyelim. Bazı şeyler vardır ki resmiyette yalan gözükmediği için e, o fondan istifade edebiliyorsun.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 Evet. Rabbim bu kardeşimizi ve bu kardeşimiz gibi olanlara yardım eylesin. Amin. Ama tabi e, biraz da irdelemek gerekiyor. Yani hadis-i şerifte Efendimiz ve selam buyuruyor. Evet. ''Men eheze envâlen nas ki Buhari hadis-i şerifidir. ''Yurîdu edâhehe ettellâhu ân'' evet. Bir kimse ödeme gayesiyle, ödeme niyetiyle borçlanırsa Allah o borcunu ödetir. ödettirir. Dolayısıyla bu başlangıçta böyle bir sıkıntı vardır belki. Evet. Tövbe istiğfar etmek ve katı bir niyetle ya Rabbi ben bu borcumu ödeyeceğim. Belki yanlışlıklı niyetlerin vardı zamanında onların hepsinden feragat ediyorum. Ben bu borcu ödeyeceğim diyerek önce işten samimi bir şekilde tövbe etmek gerekir. Ee, ve bu bağlamda da artık o borcu ödeyebilme adına da bir gayret sarf etmek lazım. Tabi bu borçlu olan kişiye alacaklı olan kimse için de burada...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 Menfaat gözetecek olursa bu borç verme sistemi faiz olacaktır. Küllü kardın cerra nefan fe veriba. Ki bunu daha önceki programlarımızda defalarca dillendirmiştik. Hocam şu da bir menfaat midir? Yarın ben de ondan borç isterim.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 Kitaplarımıza baktığımız zaman iki miktardan bahsedilir. Yani iki orantı. Ya 10'da bir ya 20'de bir. Peki nedir bu 10'da bir, 20'de bir yapan? Sulamadır. Hmm. Eğer sulama yani o arazinin veya o mahsulün suya ihtiyaç duymuş olduğu dönemde ekser sulaması masraflı oluyorsa 20'de bir, ekser sulaması masrafsız oluyorsa 10'da birdir. Evet. Tabi bunu e, kitaplarımızda, inmallerde şöyle geçer. İşte senenin ekserisi neyle sulanıyor? Aslında burada senenin ekserisinden daha ziyade sulanacak olan zaman dilimindeki ekseriyettir. Evet. Yoksa eee döneminde Ya sulama değil, yoksa atıl döneminde veya suya ihtiyaç olmadığı dönemde evet. ki zaman buna katılmayacaktır. Evet. Bunu bir ayırmamız gerekir. Demek ki mesele tamamıyla sulamayla alakalı.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 İlim adamları bu konuyu tartışıyorlar. Diyorlar ki, sulamada niye böyle bir durum var? Yani sulama niye onda bir oranı yirmide bir yapıyor? Çünkü malın bizzati oluşumuna etken olduğu için. Evet. O zaman o ürünün oluşumuna etken olan başka şeyleri de buraya katabilir miyiz acaba? Kıyas mı diyoruz? Acaba? Bir nevi evet. kıyasa gidiyorlar. Nedir mesela? Bu gübre. Çünkü gübre...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 ee, Gübreni adamlarından yani fuağımızdan hiçbiri gübreyi masraf olarak düşer demediğinden dolayı günümüzde de bunu biz masraf olarak değerlendiririz. Dolayısıyla bu oran ondadan bire 20 onda, onda birden 20'de bir'e düşmüştür.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 Bundan dolayı vebale giriyor muyum girmiyorum başkasının hakkına giriyor muyum diyor. Bu çok büyük bir hassasiyet. Evet, Birçok insanımız böyle bir şeyi hiç düşünmemiştir, düşünmemiştir bile. Evet. Hatta İsmettin Hocamdı bu suale muhatap olan kişi. İsmettin Hocam kalktı kardeşi kucakladı. Ay maşallah. Yani bu gerçekten bir hassasiyettir. Bunun da sormuş olduğu da bunu gösteriyor ki aslında Müslümanda olması gereken Aynen. bir ahlaktır. Bunu sorgulamamız gerekir. Her daim bu konuda hareket etmemiz gerekir.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 Efendimizin de buyurduğu gibi e, yani Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi diye Müslümin rivayet ettiği bir hadis-i şerif kul dua ediyor ama وَمَتْعَمُهُ haram وَمَشْرَبُهُ حَرَامُ وَمَلْبَسُهُ haram فَاَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَارِكِ Yediği haram, içtiği haram, giydiği haram böylesinin duasını asıl kabul edilsin. Dolayısıyla bu konuda hakikaten yani en başta gelen şey midemize girecek olan lokmanın helal olduğunu sorgulamamız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 Oysa Efendimiz bakıyor ki o kazanda et pişiyor. Hellanar nasibu bu minel lahmi Berir'e bizi yani e, hurmele mi göndereceksin? O etten bizim nasibimiz yok mu? Yok. Deyince onun üzerine Hazreti Berir radıyallahu teala hanın vermiş olduğu cevap: e, Ya Rasulullah o zekattır. Bana zekat olarak verilmiştir. Peygamberler de zekat yemeyeceği için yani zekat Peygamber'e haram olduğu için size ikram etmedim. Yoksa evet. onu esirgediğimden dolayı değil.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 Tabi o haramın sahibi belliyse sahibine verecek O ayrı bir konu. Ama sahip evet. belliyse değilse paranın bizatihi kendisi haram olmaz. Yani onu yakalım yok edelim öyle bir şey yok. Onun kazanç yoluyla alakalı bir sıkıntısı vardır. Bunun da yolu nedir? Ve sebiluhu et diyor kitaplarımız. Hmm. Tasadduk etmektir. Evet. Peki tasadduk edeceğimiz kişinin işte bazı şöyle bir düşünce oluyor. Haram yiyen birine verin bunu. Ee, helal haram kavramı olmayan birine verin. Böyle bir şey yok. Çünkü eğer o haramsa her Haram mesela. yiyen birine onu vermenden dolayı günaha yardımcı olmuş olacaksın. Böyle evet. bir mantık da yoktur. Ona zaten helal olacağı için onu fakirlere tasadük eder. O kişiler onu kullanır, ondan nemalanır. Ha Tabi tasavvufi anlamda, manevi anlamda ona bir tesiri olur mu olmaz bu bir de bir bahsedi yerdir. Evet hocam. Hocam son sorumuz bir rehber kardeşimizin sorusu. Gelen turistleri gezdirirken bazı dükkan sahipleri bizlere komisyon veriyorlar.